Biz bir süt üretme çiftliğinde 5 tane inek alarak katılımcı olarak o şirkete dahil olduk. Süt üretiliyor burada hocam. Evet. Buradan ayda bize inek bedeli 150 litre süt parası ödüyorlar. Ne kadar ödüyorsunuz? Bu zahid mi değil mi onu öğrenmek istiyorum. 3 yıl sözleşmemiz var. Evet. Yani 150 lira başı 150 litre süt ödüyorlar. Süt üretiliyor burada. Hı hı. Katılımcı olarak biz 5 tane inek dahil olduk. Yani ayda böyle şöyle, para ödüyorlar 150 lira. İnek parası, evet. süt parası daha doğrusu. Hay hay. Yöneltelim inşallah hocamıza. Sıhhat ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Sağ ol Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Evet Muhtemelen hocam buyurun. Evet soru çok net anlatılmadı ama anladığım kadarıyla bir süt şirketi var, üretim evet, şirketi hocam. var bir ilde. Sizi işte mesela beş inekle ortak ediyor. Evet doğru herhalde böyle yürüyor. Yani kişiler mesela beş tane inek parası gönderiyor beş tane inek alınıyor Ve siz beş ineğin sahibi oluyorsunuz. Orayla ortaklık kurdunuz. Ortaklık kurduğunuzda yapacağınız iş nedir? Size garanti olarak şu kadar aylık veririm diyorsa bu caiz olmaz. Çünkü hayvan belki de süt vermeyecek veya çok verecektir. Yani ortaklıkta e, garanti veremezsiniz ancak yani şu bir olur miktar belli net sıkıntı. bir miktar olmayacak yani aylık size işte 200 lira öderim gibi e, bunu şöyle düşünelim mesela e, bir altıncı kuyumcuya şu kadar altın verdiniz size ortak etti e, onu kullanıyor ediyor ve aylık size mesela 300 lira veririm dedi ne olarak veriyor? Yani bu net bir ödeme oluyor. Bu tarz şeyler faiz olur. Ha şöyle anlatsanız, ben size 500 gram altın verdim ve ortak oldum. O şahsında 2 kilo altını vardı. Ne oldu? 2,5 kilo oldu. Ticaretini yapacağım. Kazancımın şu kadarını size zarar olursa ortak diye anlaşmamız olması lazım. Evet. Bu inekçilikte yani süt ortakçılığında da yapılacak işlem 5 tane hayvan aldınız parasını evet. gönderdiniz sizin adınıza alındı. Elbette bundan üretim yapılacak harcamalar olacak falan. Anlaşmayı şöyle yapmanız lazım. Yani üretime devam edeceğiz. Kazancımızın şu kadarı diye bir anlaşma yapılırsa olur. Zarar edersek efendim ortak gibi bir anlaşmaya girmeniz gerekiyor. Garanti verildiği takdirde bu işlem faiz olur.